İnnel hamdulillahi nahamduhu la ve İnşallah herisi şöyle doğru gelirse arkadaşlar yan kardeşler de rahat bir şekilde oturabilirler İnşallah öğündeki sohbet sıramda dengeli olma, <gülüyor> itidal ileri olma, dinde orta yolu üzerine bir sohbet yapmıştık. İnşallah bu bağlamda buna paralel olarak da bu hafta yapacağımız sohbet kişinin sosyal hayatında İslami terbiye. İnşallah bunun üzerine duracağız. Bu konuyu işleyeceğiz. Her şeyden önce bize bu dini hidayet eden, bize hidayet veren, bu dini nasip eden Allah'a hamdolsun. Yani biz bunu hiçbir şekilde ne bir aklımızın üstün zekasıyla, ne mallan, ne mülkte hiçbir şeyle biz bunu bulamazdık. Rabbim bize hidayet verdi, bizi seçti. Yani bu doğrultuda bize hidayet nasip etti, tehlidi nasip etti. Biz de bu dinde gücümüz yettiği kadar... Allah Teabbü'nün Suresi'ne öyle buyuruyor. Gücümüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Bu noktada gücümüz yettiği kadar dini yaşarsak, Allah'ın dinine yardım edersek, Allah zaten bize bu dine vermek de zaten bize şeref verdi. Biz bu dinde kalırsak, sebat edersek önceye kadar inşallah şerefimiz artar. Ve bu noktada da dünya ve ahiret saadeti ve bulmuş oluruz. İşte bu noktada terbiyenin önemi bir hayli fazla önemli. Şimdi bazı şeyler vardır, İslam toplumunda insanlar ilim öğrenerekten veya bunun ilmini okurarak bazı şeyler elde edemez. Bazı şeyler vardır, kültür olmuştur insanlarda. Nedir? Bu topluma çıktığınızda dindara veya sakalleye insanlar farklı bir önem gösterirler, severler. Onları farklı bir şekilde gördükleri zaman da kınarlar. Hem dini yaşayan insanlar tarafından hem de yaşamayanlar tarafından kınarlar. İşte bundan dolayı terbiyenin önemi bir hali daha fazla. Bizim kastetmiş olduğumuz İslam'ın terbiyenin en önemli ve en çok dikkat çeken ve en erteli özelliği Rabbül Alemin tarafından gelip imanı esat alan bir terbiye olmaz. Çünkü Allah subhanahu teala terbiyenin ilk ve en temel hedefi Allah'ın bellediği bir yaşam çerçevesinde insanların bu noktada belli bir kişilik ve şahıs, şahıs yetiştirme çabası. İşte bu noktada iman sadece söylenen bir söz, iddia edilen bir dava değil, ah, tersine o kişinin hayatını karanlıktan aydınlığa, kişiyi ahla, iknaya, hislere ulaştırıp, kişiye irade kazandırıp kuvvet bahşetli bir gerçekliktir. Harbe yerleşen ve davranışlarla doğrulanan bir hakkattir. Allah hucura Suresi'nde buyuruyor ki inananlar ancak Allah'a ve peygamberine inanmış, sonra şüpheye düşmemiş, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmiş insanlardır. Sahabenin ve onların en güzel takipçileri olan Selefi Salih'in imanı, onların terbiye çalışmalarında, sosyal hayatlarında en güzel örneğiyle teşkil etmiştir. Çünkü onların imanı sadece dilin söyleyip kalbin onayladığı bir iman olmayıp, her şeyle yaşanan bir imandı. Nerede camide, nerede iş yerlerinde, nerede gizli de açıkta, bütün sosyal alanlarda, gecesinde gündüzünde dünya ve ahiret işlerinde iman onların bütün hayatlarında olması gereken yerini tamamıyla almıştır. İmana dayalı, telvinin en temel öesis sahibini Allah'a bağlayan, onunla buluşacağına ve yaptıkların hesabını tek tek vereceğine kesin kesin inancı bulan her an rahmetini arzulayıp azamından korkan diri bir kalple olur. Elbette ki insanı insan yapan onun maddi kas hücreleri et, kemik bununla beraber sağlam olduğunda da tüm cesedin sağlam alabildiği, bozulduğunda da tüm cesedin bozulduğu bedende tam bir gerçekte olan nedir? Kalp. İnsanı harekete geçiren, ona iyiliği emreden kötülükten alıkoyan gerektiğinde öfkanında onu sakinleştireb o et parçası kalp Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam Allah diyor sizin suretlerinizde üstünüzdekinlere bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar buyuruyor. Ziyade rivayetinde Allah sizin amellerinize ve kalplerinize bakar buyuruyor. Kıyamet günü insanın kurtuluşa veziri olabilecek tek tutanakla yine böyle bir kalptir ki Allah kitabında Allah'a temiz bir kalple gelenden başka kimse malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün buyurmuştur Şura suresinde. Bu nedenle uygulamaya koyulacak eğitim ve terbiyeden önce kalbin diri olmasına önem verilmesi gerek. Kalbin katılaşmaması, ölmemesi, harap olmamasına çalışılması gerek. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ettiği zaman dualarına baktığımızda ne diyor? Faydasız dilimden... Allah korkusunu hissetmeyen katlı kaptan Allah'a sığınırım diye Allah Resulü dua etmiştir. Yani bu noktada kardeşler, insan karıcılıp Allah'ı bilmeye, ondan korkmaya, yalnız ona tevekkül edip ondan sakınmayan, sevgisini kazanıp dostluğunu ve rızasını kazanmaya çalışmakla huzur bulur. Bunun anahtarı da yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur buyuruyor. Kalbin korunması gereken en ölümcül hastalık ise dünya sevgisidir. Yani kalbi öldüren hastalıkların başında dünya sevgisi geliyor. Çünkü buna baktığınızda insanları kalp noktasında bir tamaha düşüren, kalp insanları cimriliğe sevk eden, insanların mal toplamaya sevk eden, insanları birbirine bırakan, yani bu noktada hepsi dünya sevgisine toplanıyor kalbin diri olmasını sağlayan da ahiret. Kesin kez bir ahiret inancı. Ahiret inancı da kalbin diri olmasını sağlıyor. İnsan düşün ki senin öğrenmiş olduğun ilim, senin mahşerde Allah'la karşı Allah yani Allah'a gidip hesap vereceğine, yaptıklarının tek tek, tek, tek hesap vereceğine inanmış bir kafle yani böyle bir diri bir kafle ahirete kesin kes inanan bir kafle ama bunun yanında dünyaya dalmış, dünyanın metağına dalmış bir kafle elbette ki insan ahiret saadetini bulamaz. Bu mümkün değildir. O yüzden dinin bizden istemiş olduğu ne dedik? Terbiye, Rabbul Alemin katından gelen imanı esaslara daireli bir terbiye olması lazım. Biz ancak Allah'ın vereceği mükafatlara bu mükafat noktasında razı olur. Allah Subhane Teala'nın cenneti, vahşettiğini yani bu noktada bu mükağıtları kendimize hazırlarız. Dünya malının gelip geçici olduğunu bu noktada kalbimize iyice yerleştirirsek elbette ki bu noktada bizim ahirete olan inancımız daha da fazlalaşacaktır. Allah Resulü kalkıp da kim dünyalık bir sıkıntıya düştüğü zaman kabristanları ziyaret etsin derken yani kas nokta budur. İnsan dünyalık bir sıkıntıya düştüğü zaman kabristanlara gittiği zaman ölümü hatırladığı zaman, toprağın altına hatırladığı zaman, yani muhakkak ki dünya isteği onda azalacaktır. Yani, dünyalık şehretleri insan tamamen kesecektir. Yani gelecek oradaki hesabı, kitabı, zaman toprağa kalbi, kalbi düşündüğü zaman o dünyalık isteği gücü yetmese bile, elde edemese bile, en azından kalbi diri olacak. Kalbi rahat edecek. İşte bu noktada, Allah subhane teala bakışı buyuruna inşallah kulak kesilelim. Rabbimiz buyuruyor ki, kadınlara, oğullara, kantal, kaltar altın ve gümüşe nişanlı attar ve denelere, karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel göstermiştir. Bunlar dünya hayatın nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındandır. Ey Muhammed de ki, bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara Rablerinin katında içinden ırmaklar akan ve orada temelli kalacakları cennette tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla yürücüdür. Alimdan Suresi 14-15. Ayet Mal ve oğul sevgisi mide ve nefsin istekleri gibi maddi istek ve sevgilerin ötesinde bir takım arzular daha var ki onlar daha tehlikeli. Bunlar kalbin ihtiras ve tutkuları. Kalbin egoları, nefsin arzu düşkünlükleridir. İnanın, insanın iyi ve kötü konusunda doğru seçim yapmasını ve akla uygun davranmasını önleyen nefsana arzular, yeryüzünde tapınılan ilahların en şerlisidir. Bakın Kur'an Allah ifadesiyle, Allah'tan bir doğru yol bilgisi olmazsın, geçici ve altadıcı doyumlar, bencil ve çıkarcı istekler peşinde kendisine yol arayan Kişiden daha sapık kim olabilir buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala Hasa Suresi'nde. Bunlar kalbe yerleşip onu sağır ve köreden ölümüne ve helakına sebep olan ve kansere benzeyen nefsine arzu ve düşkünlüklerdir. Makam ve mevki sevgisi insanları yönetmek, kendini üstün görme, kişiler üzerinde söz ağırlığı oluşturma, şöhret olma, övülme arzusu hep alkışlanan olup geçilmez olduğunu iddia etme, kendini beğenip, karşındakini hakir ve bilgisiz, cahil görme, hep aranlar olma, kendi doğrusu, doğrusu, doğrusunu karşıya kabul ettirme hastalığı, her şeyin kendisinden sorulu söylediği sözün kabul edilmesini, başkasının sözlerini cımbızla çekip, bugün internette görüyoruz insanlar bilinen sözlerini cımbızla çekip, bir şeyler bunun üzerine bina ediyor. bunlar bu hastalıkların temelinde Allah Resulü buyurduğu gibi insanları helak eden 3 günah vardır diyor Allah Resulü itaat edilen aşırı hırs ardınca gidilen arzular ve kişinin kendini beğenmesi buyuruyor aleyhissalatu vesselam kardeşler inanın birçok kimse ve toplumları helaka sürükten bu manevi tehlikelere gerektiği kadar önem vermemektedir onlar bütün dikkatlerini neye çevirir hırsızlık zina, değil mi? İşki, kumar gibi helak edici olduklarında şüphe bulunmuyor. bunlar helak edici günahlar. Ancak zararı manevi tehlikelerden daha az olan görünüşteki tehlike ve günahlarda yoğunlaşırlar. Halbuki insan daha ilk gününden başlarak ne nefsleri lefis, dünyayı bir takım pisliklerden, kirlerden arındırmaya ve her şeyden önce Allah'a yönetmeye çalışmıştır. Eğitim ve terbiyede imana en imana son derece önem vermişlerdir. Çünkü imanı terbiyeyle büyüyen bir şahs ne sözünde ne eylemlerinde ne şanı ne şöreti, makam ve mevki hastalığına çıkar ve menfaatin değil. Rabbinin rızası doğrultusunda bir hayat sürer ve onu hedefler. Yoksa kalbin hastalıklarını ve nefsini afetlerini bilen kimseler davetle meşhur olan kimselerin karşılaştıkları en büyük fitne ve tehlikenin öne çıkmak, baş olma serdası, şöhret bunalımı, kendi ve şehrinin sözünün hep önünde olması veya kabul görmesinin nedenli fitne olduğunu bilirler. İşte bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları makam, Mevki mal ve şöhret sevgisinde gösteriş tehlikesine karşı Allah Resulü bunları uyarmıştır. Kur'an ve sünnet İhlas sahibi kimseleri yani Yaptıkları şeyler için hiçbir kimseden Ne bir teşekkür ne de Başka bir karşılık beklemeden yalnız Allah rızası için yapanlar hep övmüştür Peygamber aleyhisselatü vesselam Görevini hakkıyla yerine getirmesine rağmen insanlar arasında kendisini Açığa vurmadan parmakla Gösterilmeyen ve yaptığı İyliklerden kimse bahsetmeyen müslümanı Bakın şöyle övmüştür Allah Resulü Ne diyor? Buyuruyor ki İki parçaya elbiseye bürünmüş, Saçı sakalı birbirine karışmış, Ayakları tozlu, Kimsenin önemsemediği nice kimseler var ki, Allah adına yemin etseler, Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Allah yolunda atının eğerini tutup, Ayaklarını tozlara bulayıp, Saçını sakalını birbirine katıp, Gerektiğinde bekçilik, Gerektiğinde de suculuk yapan kimseye, Allah Resulü müjdeler olsun. Yine Tirmizi'nin rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iyilik yapanlar Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar ortadan kaybolduklarında aranmayıp mevcut olduklarında da fark edilmeyeceği kadar kendilerini gizleyenlerdir. Kardeşler Nebi Aleyhisselam'dan vesselam'dan insanlar gelip geçti ki bunlar bu dava uğruna canlarından, mallarından her şeylerinden vazgeçmiş insanlar. Yani bu noktada Bunlar canlarından, mallarından vazgeçmişler. Kendini beğenme, gurura kapılma sonucunda amellerin boşa çıkacağını, ecirlerini şeytana kaptırma sonucunda şeytanı sevindirme korkusuyla ne isimlerinden ne de yaptıklarından söz etmişlerdir. Şimdi genel anlamıyla ibadet ibadetten kast edilen ne? Kişinin söz ve davranış ve eylemlerinin bütününe biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. İbadetin genel anlamı bu. Ama biz ibadete şöyle bir anlamda yüklemek istiyoruz. Biz diyoruz ki özel bir anlam olarak ibadet kişinin sosyal içtimai hayat. siz buradan çıkın gidin evinize. Gece sabah kadar namaz kılın. Bu beni ilgilendirmiyor. Burada hiçbir kardeşi ilgilendirmiyor. O senin Allah arasında. Gündüzleri oruç diyor. Bu senin Bu Allah arasında. Ama senin içtimai hayattaki, sosyal hayattaki bütün her şeyin bütün karşıdaki insanı bağlıyor. Karşındaki insanı bağlıyor. Senin oruç tutman, namaz kılman bunlar zaten senin kulluk borcu. E senin hafifli ibadetlerin, sen bunları yaparsın veya yapmazsın. Ama senin sosyal hayattaki insanlarla ilişkin bunlar tam kişileri bağlıyor. Bunun önemi bu yüzden o kadar fazla. O yüzden biz özel olarak diyoruz ki ibadet bir de içtimai hayatı yüklemek gerekiyor. Sosyal hayatı onun içine koymak gerekiyor. Allah Resulü buyuruyor ki mesela munafıkın alametini sayın hadisi Allah Resulü ne diyor? Munafıkın alameti üçtür. Bu, haserde, bu hasretlerden üçünden veya bir tanesi onda olursa munafıktan o hasretten bir hasret üzerinde olur diyor Allah Resulü. Nedir bunlar? Onun üçünü yalan söyler. İki, emanet edildiğinde kıyaneti yapar. Üç, söz verdiğinde sözünde durmaz. Diğer ziyader ifayetimiz rivayette, Kavbada diyor aşırıya gider, başka bir ziyade rivayette de diyor ki, öfke anında hahtan ayrılır. Şimdi kardeş, bizim bu hadisi çok da düşünmemiz gerekiyor. Niye düşüneceğiz? Çünkü munafıklık inançla alakalı, inançla alakalı bir mesele. Munafıklık inançla alakalı bir mesele. Ama bunun yanında yalan söylemek, aklın aklın alametleri yalan söylemek, ahdi bozmak, üzerinde sözünde durmamak. Bunun yanında öfkemle haktan elmas, bunlar güzel ahlakla alakalı meseleler. Yani kişinin ahlakıyla alakalı meseleler. Yani bu hususu çok iyi düşünmeniz gerek. Şimdi bu noktada bu saymış olduğumuz hasretler kimle alakalı? verinde sözünde durmaz. Kime karşı? Sosyal hayattaki herhangi bir insana karşı. Kendisine emanet eden şeye hiyaneti kime karşı? Sosyal hayattaki herhangi bir insana karşı. Konuşurken yalan söyler. Kime karşı? Sosyal hayattaki herhangi bir insana karşı. Munafıklık inançla alakalı ama hasretleri ahlakla alakalı. Yani o yüzden ahlakla iman kopmaz bir bağı var. Ahlakla tevhidin kopmaz bir bağı var arkadaşlar. Bunlar birbirinden kopmaz. Yani o yüzden bütün şeylere inşallah dikkat etmemiz gerekiyor. Fırkiye alakalı bir mesele baktığımızda şimdi insanlar şu an Türkiye'deki var olan cemaat sistemini düşünün. Herkes bağlı olmuş olduğu cemaat, bağlı olmuş olduğu tarikat yani bağlı, bağlı olmuş olduğu ortama yürek konuşmaları, hal ve hareketleri, giyim ve kuşamları onlara bağlı. Bak, hangi cemaat ele alırsan ve o cemaatin bireylerini ele aldığında hepsi mensup olduğu cemaatin konuşmaları, hal hareketleri, tavırları, giyimleri, kuşamları, yani yüzündeki şemal şeyleri bile onlara benzer. Hepsi onlara benzer. Yani tabiri caizse şunu bek söyleyebiliriz. Kişi çevresinin çocuğu. Yani insan çevresinin çocuğu. Yani Allah Resulü buyuruyor ya, kişi arkadaşının dini üzerine. Kişi gitmiş olduğu cemaatin mensubu olduğu zaman, kişi bir noktada artık bütün hal hareket, konuşma tavırlarla onlara uyar. Gitmiş olduğu tarikatın giyim kuşamından tutun da onların söz davranış her şeylerine uyuyor Gelelim bize. Bizim okuyup öğrendiklerimizi, bizim ahlakımız anlamaması lazım. Bizim savunmuş olduğumuz şeyleri, bizim ahlakımızın, terbiyemizin yalanlamaması lazım. Ama ne yazık ki, bizim anlattığımız şeyleri bizim ahlakımız yalanlıyor. İnsanlara ilgili emrediyorsun, kötülükten yasaklanıyorsun, onu söylüyorsun, bunu söylüyor Ama başka bir yerde, insanlar bizi öfşe anında, başka bir şeyler bizi farklı görüyorlar bizim ahlakımız, hal ve hareketlerimiz bunları yalan diyor. Vallahi bugün bize açılan <gülüyor> kapılar var ya, bize açılan kapılar sırf bizim İslami kimliğimizden bize açılıyor. Sohbetin başına dedim ya, yani bize hidayet veden Allah'a bize bu din nasip eden hamdolsun. Bu dinle bizim şerefimiz artıyor. Vallahi ne billahi ne var ya, Açılmayacak kapalı Müslümanlığımızdan şu kimliğimizden bize açılıyor. Birisine gidip kapısını çalsan, kızın kızına talip olsan, hiçbir şey olmasa malın mülkün, kalacak yerin vallahi nasıl Müslümandır diye verecekler. Bir şey gittiğin zaman işte bu Haldır, Müslümandır, Müslümandır diye sana iş verecekler ve bunları yaşadık görüyoruz. Yani bu noktada dönelim kendi içimize. İnsan var ailesiyle küs, anne babasıyla, anne babasıyla küs, hanımına diyor, çolu çocuğuna sahip sayıyor. Burada şimdi insanlara baktığın zaman, anlattığın zaman terbiye ahlakı bakıyorsun, bu ahlak numunesi, terbiye numunesi. Öyle şeyler anlatıyor ki, anlatmış olduğu şeylerle yani sen etkileniyorsun, sen diyorsun maşallah. Ben desen ki kadar, cennetin birini bana gösterdim diyeceğim bu. Acaba bizim aynı bu insanlar içinde, yani sevgilediğimiz tavrı biz ailemiz içinde, çalışmış olduğumuz, çalışmış, yani şu anki bu cemaatteki herhangi bir yer dışında aynısını sevgilebiliyoruz mu? Yoksa, biz eve gittiğimizde, nefsimizle baş başa kaldığımızda, Allah'ın helal ve haramlarıyla baş başa kaldığımızda, Allah'ın yasaklarını çiğniyoruz mu? Yoksa buradaki usulumuz, hareketlerimiz devam ediyor. Eğer devam ediyorsa Nur alanur. Vallahi devam etmiyorsa işimiz yaş. İşimiz yaş. Öyle şeylere şahit olduk ki vallahi ne, kalkıp da hidayetine vesile olmuş olduğunu insanların anneler önümüzü kesiyordu. Ya diyordu kardeş ya, bize düşman oldu. İşte bize böyle böyle diyor. Niye? Öğrenmiş olduğu ilmi kendince kendince yorumlamış gitmiş annesine işte annesine müştüksün sen şunu yapayım bunu yapayım ulan sen var ya o anne karnındaki var ya annene karnındaki 60 olan bir tekmen hesabını veremez hakkını veremez anne karnındayken anne karnındaki 60 olduğu tekne hesabını veremez İmam şafii'nin dediği gibi kişi öğrenmiş olduğu ilim ilmi güzel ahlak tevazuyla süslenmezse o kişiden haydi yok İnsanlar ilim üzere tevazusu artacak, güzel ahlak artacak. Yoksa küs Adam niye şu an babasıyla küs, annesiyle küs? Bir şeyler öğrendi, aynısını hanımından istiyor. Olmadığı zaman hanımına zulm ediyor. Böyle bir hal almış ki bizim gibi düşünen insanlara biz cenneti bizim gibi düşünmeyip yaşamana biz cennetimi baş Öyle bir konuma gelmiş öyle istiyoruz. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes bizim gibi anlayıp yaptığımız gibi yapma zorunda değil. Ama ne var? Yani bu noktada biz gördüklerimizle güzel bir şekilde. Hayette ne diyor Allah Peygamberi e tabi? Sen kata, katı, kaba sözde olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Bunu kime söylüyor? Allah Resulü'ne söylüyor Allah. Bak ahlak. Demek ki bir yerde tehdit etmiyor Ahlak şart. Yani bu noktada biz yapmamız gereken şeyleri yap, yap, yapmamız lazım. Öyle bir hal alıyor ki, yani bakıyorsun cephanın olması gereken de bakıyorsun hıyanet var. Sevgin olması, saygın olması gereken de bakıyorsun öfke var, gadab var. Bunun sebebi ne? Vallahi İslami terbiyenin gereği gibi hiç şey olmamasından, kalplere gereği gibi nüfuz etmemesinden kaynaklanıyor. Biz burada kalkıp da çocuk yetiştirme terbiye üzerinde durmuyoruz. Biz kendi Ahlak ve terbiyemiz üzerine durmamız gerekiyor. Terbiye dediğin zaman, adam duyuyor, diyor, biz de çocuğumuzu nasıl yetiştireceğiz? Biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? İşte okul yok, şu yok. Vallahi kararhane bir kendi nefsimize dönelim. Biz kendi nefsine, Allah Resulü buyduğu gibi, vücuttaki o et parçası iyi olursa, vücut iyi olur. O et parçası kötü olursa, vücut da kötü olur. Biz düzgün olursak Allah bize yardım edecektir. çoğu çocuğumuza idliyet verecektir. Bize düşen dua etmek. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Yarabbi diyor. Nesinden bana huzur verecek. Sana kulluk yapacak, namaz kılacak. Kişiler bana nasip etti. Evlatlar nasip etti. Allah İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Biz dua edeceğiz. Ama insanlar tarafından kalkıp da parmakla gösterilen insanlardan olmayacağız. Şer noktasında. İşte sen bakma işte. Sen bakma bunu sakalına. Ve diyorlar da, bunun sebebi ne? Yani buradaki dini öğretilerden mi? Konuşulduğu zaman bunlar muhakkak konuşuluyor. Ama uygulamaya geldiği zaman bunlar hep bir eksiklik var, hep sıkıntı var. Vallahi insan şunu söylesi gelebiliyor. biliyor musun? Bunlar mı Müslüman? Bunlar yani bu davanın yükünü bu insanlar mı taşıyacak? Yani bu davanın kaygısını bu adamlar mı taşıyacak? Yani sevgi, saygı, merhamet hiçbir şey yok. Yani insanı az bir nefsine dokunduğun zaman bakıyorsun, tamam işler bitti. Muhakkak sıkıntılar başlıyor. 10 sene önce konuşmuş olduğun kelimeyi adam önüne koyuyor. Adam kalkıyor, nefsinden burnundan bir kıl kaptırmıyor. Hani bağışlayacaktık? Merhamete geldiğin zaman merhamet Allah ayet hadisleri sayarsın. Gelmeye girdiğin şeyleri sayarsın. Ama diğer şeylere baktığın zaman, arkada kendi nefsine dokunduğun zaman pahlı şeyler ortaya çıkıyor. Yani bu neden kaynaklanıyor? Demek ki bununla alakalı imanla halimiz yerleşmemiş. Bir sıkıntı var. Yani bizim bu sıkıntıyı ölçmemiz gerek, Tartmamız gerek, Nefis muhasebesine girmemiz gerek. Yani o yüzden hani taşıma süre değirmenlere valla kardeş biz içimizle dişimizle bir olmak zorundayız. Taşıma süre değirmenlere kadar dönecek bilmiyoruz. Yani Allah Resulü'nün buyurduğu gibi bizi aldatan bizden değil. Neyse koyuz. Neyse, içimizde dışımızda olduğumuz, yani insanlar bizim sözümüzden, dilimizden emin olmaları lazım. Bugün tevdiyeli kardeşlerin sözlerinden ve dillerinden kimse emin değil. Adam arkasını dönüp de gittiğinde, acaba buna ne anlam yükleyecek, ne diyecek, adam emin değil. Ama bize öğretilen, bizim okuduğumuz kitaplarda, bize öğretilmelerde böyle şeyler yok. Müslüman elinden ve dilinden insanların selametli olduğu kişidir. Müslüman tabiri de odur. Alıyoruz bu tarafa. ibadet insanların söz, hal, hareket davranışlar değil mi Allah'ın istemiş olduğu? İşte al sana. İnsanlarla konuşman bile ibadet kapsamına giriyor. İnsanlarla tavrın ibadet kapsamının içerisine giriyor. İşte bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü ne diyor? Bütün insanlar muhakkak hata yapacaktır kardeşler. Herkes beşer. Hata yapacak. Ama Allah Resulü buydu ki Hata yapanların en hayırlısı hatasında ısrar etmeyendir. Hata olacak ama hatada ısrar olmayacak. Bakın Allah subhane teala Al-i İmran suresinde buyuruyor ki onlar çekin bir hayasılık işledikleri ya da kendilerine yazık ettikleri zaman Allah'a hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları üzerinde bile bile ısrarla durmayanlardır. İşte bunların karşılığı raflarından bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Çalışanların karşılığı ne güzeldir buyuruyor Allah-u Subhanahu Teala. <gülüyor> Saddın Ebu, Ebu Vakkasan rivayette Allah Resulü buyuruyor ki, Şüphesiz ki Allah ahlakın yüce cücresini sever ve aşağı olanından hoşlanmaz buyuruyor. Bak teybiyeden nereye geldik? Ahlaka geldik. İbadet, terbiye, ahlak. Bak süzgeç nereye dönüyor. Abdülayı Mübarek'e soruyorlar güzel ahlak nedir diye. Buyuruyor ki güzel ahlak gülen yüzde olmak, iyilikte bulunmak başkalarına eziyet vermemektir. Meseleden biraz aç. Allah Resulü buyuruyor ya soğan ve sarı sakıya meclisimize gelmez. Niye? Hadisinde ne diyor Allah Resulü? Çünkü diyor İnsanların insanlara veren şeyler meleklere de eza verir diyor. Şimdi senin yemiş olduğun soğan ve sarımsağın kokusu yanındaki saftan kardeşine eziyet veriyor. Bak bir şey söylemiyor. Adama bağırmıyor, çağırmıyor, hiç şey yapmıyor. Sadece yemiş olduğun soğan ve sarımsak. Ya arkadaş, sen soğan sarımsağı bir tarafa bırak da ya ona karşı kırıcı, hakaret edici sözlerin artık bunun neresinde kal? Bak soğan sarımsak meselesi Sadece kokunun gitmesi Ama bunun yanında ne var? Biraz da açılımdan düştüğün zaman insanlara hakaret var ya konuşman Aşağılaman, verdiğini başına kalkman vesaire vesaire şeyler Daha demek daha eza verici şeyler Daha eza verici şeyler Ebu Ummam'a rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kıyamet günü müminin terazisine diyor Güzel ahlaktan daha ağır bir şey konulmayacak. Bak, güzel ahlaktan daha ağır bir şey konulmayacak. Hazreti Ayşen'in ne diyor, kıyamet günü diyor, mizana diyor, güzel ahlaktan daha ağır bir şey konulmayacak. Nice diyor, güzel ahlak sahibi insanlar vardır ki, onlar diyor, çokça namaz çok çokça oruçtan insanların mertebesine gelir. Neyle gelir? Güzel ahlakından. Bak namaz oruçla değil, güzel ahlaklarından dolayı gelirler. Atula ibni Atula bin Emir el-As Hazareman rivayeti ise Allah Resulü tarif ederken diyor ki peygamber diyor taşlılık yapan birisi değildir. Taşlılığa da diyor taşlılıkla cevap veren birisi değildi. Bir önemli mesele daha var ki o da kıyamet günü Allah Resulü'nün meclisinde bulunan insanların en faziletlisi güzel ahlaklı olan insandır. Yani güzel ahlak sahibi insanlar Allah Resulü'nün meclisinde bulunacak. Kıyamet günü. Ne düşüyor ortaya şimdi? Vallahi bir insan kendi durumunu için Allah durumunu değiştirmiyor. Ayette ne buyuyor? Bir kavim kendisini değiştirmediği biz onları değiştirmeyiz. Vallahi ne sen kendini değiştirmek zorundasın. Kendini toplum içinde nasılsa toplum dışına değiştirmek zorundasın. Herkes kendi nefsini biliyor. Herkes günahını biliyor. Herkes nefsle başa kaldığında kaç parlak adam olduğunu çok iyi biliyor. İnsanların yanındaki tavrı sergiledi tavırla nefsiyle başa kaldığında tavır aynıysa ha, tamam. Bir sıkıntı yok. Ama nefsiyle başa kaldığındaki tavrı değişiyorsa bu adamın işi yaş. Bu adamın işi yaş. Allah Resulü bir duvara yazsanmış ileride de ile bir tane adam bir söz kavgası içindeler. Adam konuşuyor, bu İmam Ahmet'in müstehidine geliyor, Hasan biriver, adam konuşuyor, las sayıyor, Ebu e ses vermiyor, cevap vermiyor. Adam, konuşmanın dozunu artırınca, hakaret boyutuna varınca, Ebu Bekir adela kalkıyor, buna cevap vermeye başlıyor. Ebubekir Bekir cevap verince, Allah Resulü oradan kalkıyor, yoluna devam ediyor. Ebu Bekir bakıyor ki, Allah Resulü gidiyor, tartışmayı bırakıyor, koşa koşar Allah Resulü'nün peşinden geliyor ey Allah Resulü diyor. Adam diyor bana karşı konuştuğu zaman diyor sen diyor bizi dinliyordun. Ne zaman ki diyor ben ona cevap vermeye başladım sen kalktın git. Allah Resulü buyuruyor ki sen diyor adam sana hakaretler savunduğunda senin susmanla diyor Allah'ın meleklerinden bir melek diyor o adama cevap veriyordu diyor. Ne zaman ki diyor sen diyor konuşmaya başladın melek gitti oradan uzaklaştı şeytan geldi ve aramıza girdi. Şeytan gelip aramıza girdi buyuruyor ki iyi e, Ebu Bekir diyor üç şey vardır ki diyor haktır diyor Allah Hesulü doğrudur diyor nedir bunlar? bir kul bir kula hasılık yapar da o haksızlığa uğrayan Allah için bağışlarsa haksızla uğradın Allah için bağışladı affedersen Allah subhanatala bunun sebebi ona güçlü bir şekilde yardım eder ona zafer verir haklı olduğun halde bile ne diyor kim haklı olduğu halde davasından vazgeçeceğiz diyor Allah Resulü. Cennete ne verin diyor. Bir köşke Allah Resulü diyor ben şahidim diyor. Haklısın ama vazgeçiyoruz. Affediyor. Bir adam diyor ahrabanın bağını gözetir ve bununla beraber bağış kapılarını açarsa bununla bundan dolayı Allah ona diyor zenginlik verir ve ona karşı nimetlerini artırır. Yine bir adam Allah yolunda dilenmez de kanaat gösterirse. Allah ona bu amelinden dolayı fazlını ve nimetini artırır. Biz şuradan biz bu hadisten şunu anlıyoruz. Ebu Bekir R.A. susması güzel ahlakındandı. Haklı oldu aldı, susması güzel ahlakındandı. Ebu Bekir R.A. konuşmaya başladı. Allah Resulü bunu tasvip etmedi gitti. Melek bu cevap verdi, Melek gitti, şeytan geldi araya girdi. Yani bu noktada insanlar muhakkak tartışacaklar. Ama Karşıdan tarafta bir tarafın muhakkak sineği çekmesi gerek, affedici olması gerek. Eğer bir taraf sineği çekmezse, affetmezse bu iş yürür gider, kusmete küste yapıyor. Yani bir kişinin Allah hızası için bu noktada noktayı koyması gerek. Yani haklı olduğu halde noktayı koyması gerek. Ne dedi? Mizana, ahiret, ahirette mizana koyulan en ağır amel neydi? Güzel ahlak. Ha bunu düşünecek. Bunu düşüneceğim. Kitap ve sünnet insanları sapmalardan eriyorla düşme neden onları korur. İnsanları apacık bir yol üzere götürür. Eğer biz kitap sünnetten ayrılırsak vallahi o eriyollara düşeriz. Saparız. Bir alemin bir kitabında yazıyor diyor ki ben de devlet dairelerinden bir yere gittim diyor. İsterseniz bir tartışma içinde buldum kendimi. Ondan sonra diyor, ben diyor haklı oldum, aldı diyor, ses çıkarmadım diyor. Adam konuştu, adam da diyor haksız olduğunu anladı diyor, benden özür istedi. Ben diyor kendi nefsimle başladım muhasebe. Ya acaba ben yani bunun niye hak ettim ben? Aklıma geldi ki ben sabah namazını cemaatte kılmadım ve ben çıkarken evden çıkarken şu duaları yapmadım. Yarat bir sapmaktan, saptırılmaktan. Cahil olmaktan, cahillere uğra, cahillere uğramaktan sana sıkmır. Ne dedik? Kur'an ve Sünnet insanları apacı bir yuva götürür. Vallahi ne bilene eğer başınıza bir şey geliyorsa Allah Kur'an'da dediği gibi şu, şu ara süresinde başınıza gelen her şey kendi elleriniz yaptıkları yüzünden. Allah diyor birçoğunu size diyor olarak vermiyor. Allah sizi affediyor. Başınıza bir şey geliyorsa bu kendi ellerimizi yaptıkların yüzünden. Allah subhanatala zulmeci değil. Allah merhamet sahibi. Yani insan kendi nefsine döndüğü zaman yapmış olduğu hatanı da farkına varıyor. Allah Resulü'nün buyurduğu bir rivette, Allah Resulü'ne bir rivette var. Allah Resulü buyuruyor ki, insanı helaka götüren üç şeyi haber verirken bunlardan bir tanesi itaat edilen cimrilik, tabi olunan heba ve kişinin kendisini beğenmesi. Allah-u kitabında onların yaptığı her iyi işi ele alırız. Bizim yapmış olduğumuz her iş var ya, sen dersin ben şu an böyle yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Biz onların yaptığı her işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz buyuruyor Furkan suresinde. Sahibi hadis Allah-u Resulü buyuruyor ki ne dedik? Allah allah Resulü diyor ya, Allah diyor şekillerinize, şemallerinize, üstünün zekinlere bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar, amellerinize bakar. Bak buna derleden bir hadiste Serban Radya'nın bir bayeti var. Allah Resulü diyor ki, Kıyamet günü ümmetinden bazı toplulukların getirileceğini biliyorum. Bunlar Tihame dağlı büyüklüğünde bembeyaz iyiliklerle geleceklerdir. Derken Allah bu iyilikleri saçılmış zerrelere, dön zerrelere dönüşürecektir. Bunun sebebi onlar sizin kardeşlerinizdir, sizin renginizdendirler. Siz geceleri hangi amelleri yapıyorsanız onlar da aynısını yapıyorlar. Ama onlar Allah'ın haram kıldığı şeylerle başboya kaldıkları zaman bu haramları işlerler. Gözlerin önünde insanların çişten yapmış olduğu ameller, konuşmalar, harvet, tavırlar evinde, iş yerinde ve bunların gözetiminden uzak olduğu yerlerde dedi ki ya anne babanla hanımınla, çolu çocuğunla, yakın akrabayla, uzak akrabayla, yakın komşuyla, uzak komşuyla. İlişkilerin iyiyse, Allah'ın bizi de paçayı Vallahi ne eğer kötüyse, ayet ve hadislerin içeri dittiği zabalı kişisensin. Yaptığın iyilikler, Allah zerre parçaları halde döndürüyor. Eğer senin insanlar yanında tav seviledin tavır, Hal hareketlerini, Kur'an ve Sünnet doğrultusunda bu doğrultuda gidiyorsa bulunmuş olun her ortamda dur alamur. Ama onlardan, onların gözetiminden uzak kaldığın zaman, nefsinde başına kaldığın zaman, onları işliyorsan, o günahlara düşüyorsan, vallahi ne ayet ve hadislerle işaret ettiği zavallı insan sensin. Yani burada ben de kimse nefsini temize çıkarmaz. Şeytan bir şey yakın iki işten uzak. Yani o yüzden Kur'an ve Sünnet insanları apaçık bir yol üzere bırak. Biz o yoldan gidersek Allah'ın izniyle kurtuluruz. O yoldan saparsak Allah Resulü İbn-i gelen rivayette ne buyuruyor? Bir çizgi Bu diyor. Bu Allah'ın diyor dosdoğru yoludur, sırat-ı müstafi. Allah Resulü o çizgi yanına cırız cırız çizgiler çiziyor. Bu çizilen her başına bir şeytan diyor oturmakta diyor. Ve herkes, her şeytan da kendisine çağırmaz. Vallahi biz eğer o Surat-ı Mustafa'nın yolundan ayrılırsak, bizi her yolu başına bekleyen bir tane şeytan var. Sen işini yapmasın, işini yapacak şeytanlar orada bekliyor. Sen bulunmuş olduğun ortamda melekle, evinde, iş yerinde, nefsin alacak olan şeytana dönüyor sen işin yaş. Senin bu noktada işin yaş. Bakın tabin ulamasından bir zatın yanında birisi hakkında kötü söz söyleniyor. Bu halim konuşan kişi hitaben diyor ki ben nefsinde memnun değilim ki onu yemeyi yerime, bırak da başkalarını yereyim. Ama gördüğüm kadarıyla insanlar başkalarının işledikleri günahlardan dolayı Allah'tan korkuyorlar. Ya bak bunu işleme. Allah bela verir. Yani adamın işlemiş olduğu günahlar noktasında Allah'tan korkuyorum. Allah korkusunu tavsiye ediyorum. Ama, adam kendi günahlarından emin. Yani bağışlanacak yani adam kendi günahlarından ise emin. Böyle kişilerin gözleri yakındaki ayıpları görmeyecek şekilde uzaklara kaymış. Bu yüzden uzaktaki ve karşısındaki ayıp kusurları araştıranlar, kendi günahlarından bir haber. Şimdi dedik ya, bazı şeyler vardır İslam kültürüne girmiş, oturmuş. Adam bunun ilmini öğrenmemiş. Adam bunun kitabını okumamış. Ama ne var? Kültürde bu var. Şimdi düşünün ki, üç kişi burada oturmuş bu masada, magazin dergileri var. Sosyletenin magazin dergileri veya fuşya içeren dergiler. Şimdi burada iki tanesi otursa, bir de ben otursam, burada dışarıdan biri gelse kimi kılar? Dinle alakası olmayan, biri, olmayan bir insan bile Lan diyecek, Hacı ne iş ya? Değil, değil mi? Niye bu topunda oturmuş? Ben, Hacı diyecek, ne iş ya? Almışım magazin, dergilerini, sayfaları karıştırıyor. Şimdi Film senedirse ben düşünün ki ben gitmişim sinemada İki film sırasına girmiş. Adam kaldırır kafasını bakıyor ki o bir buradaki film işte Aşk filmi. Adam bir ofiseye bakar bile de dönüyor, bana bakar değil mi? Dini yaşayan da yaşamayandı. Lan diyecek hadi ne iş ya? Der, değil mi? Geldin. Evde oturdun. Ha kadınla hayrı tavsiye ediyorsun. Cennet, cehennem şu bu. Onlar bir kadın geldi baktı kumandada oturmuşsun. Neyi söyle diyorsun? İçeriktene Aşk Ya kalbi televizyona bakar, bir döner sana bakar. Yazıcı melekler da ne unutmuyor. Takır takır yazıyor, işleri yazmak. Ne dedik bir önceki sohbette? Melekler, yazıcı melekler, öğren insan, bak öğren insan eğer hayırlı mümin bir insansa diyecekler ki Allah sana gani gani rahmet etsin. Bizi hep hayır meclislerine götürdün. Bizi hep hayırlı insanlarla tanıştırdın. Bize hep hayırlı şeyler işitirdin. Allah senin mükafatını versin. Eğer ölen kafir ve münafık ve vesaire biriyse melekler diyecekler ki Allah sana hiç iyilikte bulunmaz. Allah senin kalbini ateşle doldurur. Bizi hep kötü yerlere götürdün. Hep kötü insanlarla karşılaştırdın. Hep kötü şeyler bize işitirdin. Diyecekler. Yani o yüzden bazı şeyler var ki İslam toplumunda oturmuş. İslam toplumunda oturmuş. Düşünün ki adam gelmiş, oturmuş maçın başına veya gitmiş diji Türk'e Galatasaray-Fenerbahçe maçı var Havuz Sahan'la gitmişim <gülüyor> Hakan Jürgol kaçırıyor. Ulan desem anasını benden mi ağrıdığından daha ne iş ya? Demezler mi ya? Ya sen ne işin var burada ya? Ya bu sene bak. Konuştuklarına bak. Senin burada ne işin var? Yani demek ki bizim konuştuklarımızla ahlakımız yalanlamayacak arkadaş. Üç kişi sakıt çeynesen ben sakızıp patlatsam bana tuhaf bakılır değil mi? Niye? Şimdi toplumda toplumun araşa geldiği şeyler var. Şimdi diyelim, ben kalksam, bu hareket etsem, spor yapsam. Ben kalkıyorum işte, mekiği bir şeyler yapıyorum. Onun için de bu adam manyaklı değil mi? Ama adam aşırtmenliği Aynı hareketleri yapsa, diyecekler, beyefendi spor yapış. Derler mi? Derler. Demek ki bizim hal ve hareketlerimiz, bu şeylere uyması gerekiyor. Aşırtmensiz, nasıl spor yapamıyorsa, biz eğer bu kisve bizde varsa, insanlara Allah'ı hatırlatıyorsa, dini hatırlatıyorsa, bizim hal ve hareketlerimiz de bu üçte ona uyması gerekiyor. Yani bu noktada ona uyması gerekiyor. Ha buradan dışarı çıksak, heykeleye gitsek, dilenci görse, dilenen biri önce kime gelir? Sakallı sakallıya gelir. gelir, geri Niye? Merhametinden dolayı. Yani biri ki ben buna gitsem ben boş dönmem. Öyle ki çingene bile olsun. Yani hele bir de şu hadis biliyorsa, işte biri geride sizden bir şey size keçinin arka ayakları olsa bile dahi bir yerdir. Eğer da duymuşsa, eğer o sakalda bu işin haberi varsa, yarım muhakkak bir şey gider. Yani kardeşler, ahlak ve terbiye var ya yani eğer biz bunlara uyduğumuz müddetçe biz kurtuluruz <gülüyor> vallahi inan, bu yoldan saparsak vallahi bizi şu kapının dışında şeytan bekliyor biraz sonra evimize gideceğiz <gülüyor> Selam aleyküm aleyküm selam Haridice, hoş geldin sohbetin mevzusu neydi ya işte terbiye güzel ahlak vallahi eğer ahlaklıysan karada bir problem yok eğer sen ahlaksızsan terbiyesizsen Allah karı diyecek ki, inşallah bir şeyler anlamışımdır. İnşallah hani sohbetler nasibini az olsa almışımdır. Eğer anne baba sorarsa, oğlum anne baba da ifad işlendi mi sohbetinizde? Hani Allah Kur'an'da diyor, anne babaya of demeyin. O da işlendi mi? Niye? Anne niye? işte oğlum sen yüzümüze bakmıyorsun, hal hatırımızı sormuyorsun. Eğer kardeş varsa, veya, Geçiminle sorumlu olduğun insanlar varsa muhakkak sana bir şeyler soracaklardır. Biz eğer kurtulmak istiyorsak vallahi ne, biz bu dinde sebat etmemiz lazım. Biz sebat ettiğimiz müddetçe Allah şerefimizi artırır. Vallahi Allah'ın nice elleri vardı geldi gitti. Öyle eller var sırada. Allah bizim yapacağımız hiçbir şeye muhtaç değil. O samettir. Ama vallahi biz bu dine muhtaçız. Biz bu dine muhtaçız. Biz ahlaklı olursak, elimizin altındakiler de bizden rahat ederler. Biz ahlaklı olur, ahlatsız olursak, elimizin altındakiler bile bizden imtina ederler değil mi? Allah Resulü vefat ederken, sahabe Allah Resulü etrafına dolanıyor. Ey Allah Resulü bize son bir vasiyetin, ey Allah Resulü bize son bir vasiyetin. Allah Resulü ne diyor? Namaza devam edin. Ötekine ne diyor? Elinizin altındakilere dikkat edin. Kim var elin altında? Hanımın. Anne babanla sorunluysa anne baban. Kardeşlerin varsa kardeşlerin. sorumlu olmuş olduğun insan. İşveren sen elin altındaki işçiler. Herkes elin altındaki insanlardan sorumlu. Kardeşler dünya malı gelip geçici. Bugün bir sıkıntın olabilir. Allah sana bir kapı açar. o sıkıntın gider. Valla biz kalkıp da aynı şuna dönmememiz lazım. Yani böyle hani ayette diyor denizde gemileri böyle ala olduğu zaman, dalga kapıldığı zaman Allah'a sınırlar, salimen karay varlıklarında da Allah'ı unuturlar. Biz başımıza bir şey geldiği zaman Allah'ı hatırlamayamamız lazım. Varlıkta da yoklukta da Allah'ı hatırlayacağız. Yani bu noktada hayatı böyle daim etmemiz gerekiyor. Yoksa o apacık yoldan, o sırat-ı müstakimden kayar gideriz en yakınımızdaki insanların bize hiçbir faydası dokunmaz. İşte bu yüzden biz kendimize hayat ölçülerimize, standartlarımıza dikkat edeceğiz. Bizim olmaz olmazlarımız vardır, bizim kutsallarımız vardır. Bunları ne çiğnetiriz, ne çiğneriz. Yani bu noktada ona göre hayatımıza yön vereceğiz. Yaşayacağız, Allah'tan sebat üzere ayaklarımızı sabit kılmasını isteyeceğiz, dua edeceğiz ve bu yönünü çaba sarf edeceğiz. Ondan sonra alemin Alemimizden emanetini aldığı zaman da hiçbir korku duymadan, hiçbir sıkıntı duymadan gideceğiz. Ve Allah'a yapacağımız her şeyin konuşmaların ibadetten hesabını tek, tek tek vereceğimizi aklımızdan çıkarmamız lazım. Konuşmalar hal ve hareketler. Diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için Allah hepimizden razı olsun. Rabbim günah ve bağışlasın inşallah.